Muhterem efendim, Kabe'nin Sidretül Müntaha ve Beyt-i Mamur'un izdüşümü olmasını izah eder misiniz? Sidretül Müntaha'nın izdüşümü de denebilir Kabe'ye. Beyt-i Mamur'un da düşümü denebilir. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Beyt-i Mamur her gün diyor kesretten kinayı söylediğinden daha çok olabilir. Yetmiş bin melek tavaf ediyor diyor. Ve bir uğrayan bir daha uğramıyor. Ömür billah. Birine sıra gelmiyor. Burada hem meleklerin kesseti ifade ediliyor, hem de Beyt-i Mamur'un semada arzdaki Kabe gibi Kabe, insanlar tarafından taraf ediliyor. O da melekler tarafından tarafından taraf ediliyor. Bir mübarek sözlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Beyt-i Mamur'dan bir ip sarkılacak olsa bu meselenin tam izadı olduğunu ifade etmek için buradan Kabe'nin üzerine der buyuruyor. Dolayısıyla yani o amudi nurani var. Kabe ile bit-i mamur arasında. sizzet da o arada bir yer. Bir yönüyle insan ufkun ulaşabileceği bir yer. Şeyh hiyal veya hiza tabirini kullanıyor. Bit-i mamur Kabe bit-i mamurun hizasındadır buyuruyor. Bu açıdan Kabe yeryüzünde kendi kendine çok önem arz ediyor yani. Yerin göbeği sözü bir yönüyle onu ifade eder. Fakat bir kısım muhakkikin ulemaya göre bilhassa şimdilerde bu arzın da yedi tabaka olduğu, yedi katman olduğu mamaların üzerinde Bu, يَا مَعْشِرَ الْجِنْ وَالْاِنْسِ اِسْتَطَاتُ مَنْ تَنْفِذُونَ مِنْ aqtar السَّمَوَاتِ Aktar, kuturlar diyor. مِنْ اَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْعَطِ diyor. مَعْتُف مَعْتُفٌ عَلَيْنِ hükmündedir. Yani semavatın bunu o sistemler arasında, kadine şeklinde anlayabileceğiniz gibi. Aynı zamanda Allah'ın takdiriyle belli hususiyetlere ait bir sema, farklı hususiyetlere ait ayrı bir sema. Üstadın o semayı yedi kat olarak anlattığı yerde diyor ki, belki de bu görünen fiziki alem tamamen hepsi bir sema, diğer o altı sema bizim bildiğimiz fiziki değil yani. Sizin bildiğiniz böyle maddeden, atomdan, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan, hatta partiküllerden, iyonlardan mürekkep değil yani başka bir alem o. Ahiret başka bir alem yani. Alem-i misal başka bir alem. Onun için alemi misalin insanlık var olduğu günden bu yana makamıyla, mekanıyla, hususiyetleriyle gelmiş bütün insanlar alemi misale ait şekliyle bunlar alemi şahadet'in bir parmak ucu kadar yere sığışabilirler. Onun için bu mevcut göklerin dışında bu mevcut göklere nispeten milyon milyon defa ondan daha büyük olan alemler bunlar şehadet alemi olduğundan dolayı bu alemin bir parçacığına sıkışabilirler. Şimdi aslında cennet de öyle bir alem. Yani kendine mahsususiyeti var. Sizin atomlarınızdan, elektronlarınızdan bağlayacak değil. Yani. Bunlar maili inkirazdır. Yani onlar yok olmaya, sönmeye mahkum dururlar. Kocaman güneş bile Hidrojenini evlime çevirmek suretiyle bir bitişe doğru gidiyorsun atla. Her dakika şu kadar kütlesinden kaybediyor. Cennet öyle olmaz yani, cehennem de öyle olmaz. Orada daimlik var. Öyleyse bildiğimiz şeyden farklı yani. Ona böyle erken davranıp hemen anti atom, anti elektron, anti proton demek de doğru değil yani. O meselenin ne antisi ne de antı olmayanı. Farklı bir şey. Bu alemler yine vardı, bu alem yaratılmadan evvel. Allah hayatını, ilmini, semini vasarını, kudretini, iradesini, kelamını, tekvinini, onlarda müşahede ediyordu. Vücudunu, kademini, vakasını, vahtaniyetini, mukalifetini, hevâyesi olmasını, onlarda isar buyuruyordu. Ve değişip duruyordu bunlar. Değişmeyen sadece uydu. Ezeli olduğu gibi ebediydi. La ye yer ve la ye tebeddeldi. Yemez, içmez, zaman geçmez. Veridir cümleden Allah. Ebeddül'den, tagayyür'den, elvan ve eşkaldan. Yer tutmaktan, hayizden mütehayyiz olmaktan nezzeh <gülüyor> ve müberradır. Evet. Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa da siddet ül bir manada bir düşümü olabilir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mescidi için bu diyor cennetin bir parçasını teşkil edecek. Benim bulunduğum yerle mescidim arası diyor cennetten bir bukağ olduğunu ifade buyuruyor. Böyle anlaşılıyor ki bu da beka alemine ait bir malzeme olarak kullanılacak. Allah Celle Celali bütün küreye arzı, içindeki ateşleriyle, mamalarıyla, kabuğuyla, yüyle, havasıyla, toprağıyla öbür alemde bir şey yapar kullanır da fakat bizim bildiğimiz o fizik kuralları içindeki kanunlarla değil ve fiziki yapısıyla değil tabii. Bunun mahiyetini değiştirir, Allah başka bir şekle sokar. Haşa Allah varlık cinsinden olmadığı gibi dersek şayet Akla gelir ki acaba Allah'ın o görünmeyen, bilinmeyen de bizim laboratuvarlarımıza, X ışınlarımızın altına girmeyen, dev teleskoplarımıza görülmeyen, bu alemler de böyle haşa zatüluğiyet cinsinden mi? Hayır o öyle bir cinsten de. Zıttı da yoktur, onun niddi de yoktur. Misli de yoktur, mesili de yoktur. Farklı Allah, farklı yaratıyor onları. Varlık bu alem var olmadan evvel, Arş-ı Rahman bir ama üzerindeydi. Hadis-i Şerif ifade ediyor ne olduğunu hiç bilmiyoruz. En yakın yorumuyla, Thales'in yorumu, varlığın esasını su teşkil ediyordu. O materyalist bir ile yaklaşıyor meseleye. Ama bunu Allah her şeyi sudan yarattı dersiniz. Ama suyu yarattıktan sonra varlığın varlıklarının yani yüzde altmış küsürünün su olduğu bu canlıları Allah Celle Celaluhu sudan yarattı. yani? Su önemli bir unsurdur. Hayatiyeti vurgulanıyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ Biz her şeyi sudan hayk kıldık buyuruyor. Evet. Mescid-i Aksa'nın da öyle bir önemi var. Çünkü o da Hz. İbrahim tarafından yapıldıysa öyle. Fakat bu bidaye ve nihayede i̇bn Kesir diyor ki, Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram arasında bina inşası açısından 40 senelik bir zaman var. Bu 40 sene Kur'an senesi ise bir yerde Kur'an-ı Kerim'de işte bir günü onun bin senedir diyor. Nuh Suresi'de de burada da diyor ki elli bin senedir diyor. Hani bu türlü seneler de olabilir. Fakat arzla alakalı olunca belki bin sene olabilir. Bin sene. Demek ki 40 bin sene sonra yani yapılıyor. Bu meselenin bir yanı tabii bir diğer yanı Mekke'nin bir önemi var. Yani Mescid-i Aksa muhakkakten kıble oluyor. Hem Efendimiz onun fıtratı Kabe ile bir yönüyle aynı meşimende neşet ettiklerinden dolayı arzın göbeğinde oraya bir dönme arzusu var. Şiddetli oraya dönme arzusu var. Bakara-i Suriye-i Celilesi'nde. ikinci cüzün birinci sayfasına başlıyor. Bu iki sayfada da onun o şiddetli arzusu dile getiriliyor. Demek ki esas bir münasebet var onunla onun arasında. Tenasüp birbirini çeker ister yani. Eşya arasında tenasüp birbirini çeker. Emsal de birbirini iter yani. Pozitif şeyler birbirini iter, negatif şeyler de birbirini iter. Bunlar bir araya gelmezler. Fakat tenasip olan şeyler birbirini çekerler. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bu Kabe'ye dönüşü istemesinde böyle bir münasebet de var. Bu da kendisi nasıl tayyini evvel de Hz. Ahmet. Üstad tayyini evvel tabirini o manada hiç kullanmıyor. Fakat üstadın ahad, vahid tabirleri şimdiye kadar klasik sufilerin o mevzudaki mütealalarından farklı. Onlar ahadiyeti evvel alıyorlar Yani ahadiyeti zatiye diyorlar. Sanki İhlas-ı Şerif'te de bu daha güçlü gibi geliyor. Kurhu هُوَ اللّٰهُ diyor yani. Ahadiyeti zatiye oluyor. Vahid, Allah قُلْ هُوَ اللّٰهُ vahid denmiyor. Çünkü vahid, İsneyni olan bir rakam. Allah öyle bir şey ki Öyle bir varlık ki Allah'a şey denir ama öyle bir şey ki o aynı zamanda herhangi bir şeyin biri değil yani. İkincisi olan biri değil, üçüncüsü olan biri değil. Öyle bir şeye azıcık açık bir ifade kullansanız bu Hristiyanların akanimi selasesine girmiş olursunuz farkına varmadan Zerdüştidmin dualizmine girmiş olursunuz. Dolayısıyla Allah'ın zıddı da yoktur, niddi de yoktur yani. Ahad diyor. Öyleyse ahadiyeti zatiye, vahidiyeti zatiye'den evvel gibi geliyor yani. Ben yani o mülazalar ifade ederken hep ikisini farklılık içinde arz etmeye çalıştım. Çünkü biraz bu mesele az karışık geliyor. İster öyle deyin, ister öyle deyin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, taayyun-ı evveliyle yani bir ahadiyet sırrı olarak taayyun-ı evveliyle ilk varlığı belirlenen yani bir yönüyle o ayanın sabitede de belirlenen ilk varlık oluyor. Bunu da bir kısım sofilerin zannettikleri gibi öyle kabul etmek doğru değil. Çoğunluk öyle diyorlar. Yani ilmi ilahide maiyeti eşya bir bulamac içinde haş ve kella, karışık gibiydi. Bunu büyük veliler de söylese ben haşöbekerle diyorum ona. Allah'ın ilminde levh-i mahfuzu hakikatta her şey nasıl olacak biliniyordu. Bu kevni fesat var olmadan evvel de her şey biliniyordu. Ancak sabit ayınlar şekilde belirlenmesi ilk defa efendimize nasip oluyor. Şimdi efendimiz nasıl tayyuldü evvelde böyle ilk belirlenen yani yine belirli olan çerçevede sabit ayınlar gibi işte verzah vücut gibi, vücutta bilinir hale geliyor ki bazılarının ilmi oraya ulaşabiliyor. Müşahedesi oraya ulaşabiliyor. Aynen öyle de, Kabe de yeryüzünde fizik alemi olarak ilk belirlenen yer oluyor. Onun için çok katı konuşuyorlar bazıları, çok katı konuşuyorlar. Yer bir ateş pare iken, mamalarla kaynayıp duruyorken, İlk defa tağcür eden, taşlaşan, sertleşen yer Kâbe'nin muazzamane yer. Ve bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle hiyali beyti mamurdadır. İlk defa. Sonra çevresinde adeta buz tutuyor gibi kabuk bağlamalar olmuştur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de geçen o 28 peygamber 25 tanesi kati, 3 tanesi şüpheli. Velimi, nebi mi? Müzehir, Lokman, hep bu çevrede neşet etmişler. Suat Hoca'nın da şeyinde var. Yani Ad Kavmi, Nuh Kavmi, Hud Kavmi bakarsanız, görüyoruz bunları. Hz. Musa'nın neşet ettiği yer belli. Hz. Nuh, işte ağrı dağı da olsa bu, Türkiye'deki Cudi Dağı da olsa, yani bu bölgede yetişmiş. Sonra Suriye civarında, havalisinde Tamut diye bu son kazılarda ortaya çıkarıldı. Kalıntılar var. Semut, batılılar öyle diyorlar. Semut Kavmi. Hazreti Salim orada neşet etmiş. Öyle anlaşılıyor ki Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an'ı Kerim'de zikrettiği o hususu o peygamberler zikredilen biraz da hususiyetten dolayı. Yani onlar o yerin ilk kabuğunda neşet eden insanlar. Belli ölçüde ile itisalleri var onlara. Ve Efendimiz'i semere verebilecek şecerenin çok önemli o teşkil ediyor onlar. Bu zatlar. Ve onun dışında diyorlar ki, 124 bin peygamber gelmiş, 313 tanesi mürsel diyorlar. Allah-u Alem, belki 600 tanesi mürsel dedi. Yani evet, doğrudan dolayı doğru. kendilerine mesaj gönderilmiş peygamberlerdir. Nebilere gelince onlar, bu mesajla gelen peygamberin mesajlarına göre esas. Ümmetlerini şekillendiriyorlar, düzene sokuyorlar ve idare ediyorlar. Bu açıdan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlar olarak konumu neyse, ise Kabe-i Muazzama'nın da arz olarak bu fiziki dünyada konumu aynen o. Oraya öyle bakmamak lazım yani harem olması bir hususiyet ifade ediyor. İnsanların dünyanın dört bir yanından oraya dönmeler ifade ediyor. Bu arzın merkezine kadar Kabe sayılması, Beytullah sayılması ondan dolayı oluyor bir hususiyeti var oranın. Modern yorumcuların da yorumu bu istikamette. Zaten oraya gidenler de görmüşlerdir. Etrafı böyle ilk sanki o yerin altından fırıştırmış kayalıklar. Dünyanın kayalığı orada zannediyor insan. Efendimiz orada neşet ediyor aynı zamanda. O manevi münasebeti biz kesiremeyiz çok yani. Efendimiz ancak orada dünyaya gelebilirdi kendisine yüklenen mesajı itibariyle, hususiyetleri itibariyle, hususiyeti olan öyle bir zeminde meydana gelirdi. Diğerleri şöyle böyle, talih, talinin talisi kendi aralarında. Bize göre talih değil. Talinin talihsi olması itibariyle, o bukanın talisi sayılabilecek yerlerinde neşet edebilirlerdi. Muhterem efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmakla Kabe hakikatini aşmış olmanın bir ifadesi olarak kendisine hicret yolu açılmıştır diyebilir miyiz? Aslında Efendimiz tabi baharında meydana getirme ve peygamberliğe onun baharında ulaşma ve ilk kütahatın Mekke'ye esas teşkil edebilecek emirlerin mutlakları, hepsi Kabe'de nazil olması denebilir ki din Kabe'de nazil oldu. Medine'yi i mesele objektive edildi. Yani herkesin götürebileceği kalıplara ifrah edildi. Kabe'de deniyordu ki namaz kılın. Orada sınır yoktu o meselenin. Oruç tutun, sınırı yoktu. Allah'ın size verdiğinden verin, sınırı yoktu onların. Kellefiyetlerin. Farz değil Kabe'yi tavaf ama fakat Kabe hep tavaf ediliyordu sürekli. Sınırı yoktu bu meselenin. Fakat Medine'yi i Münevvere'ye edince Efendimiz, Umum nas nazarı itibarı alındı. Umum nasıl nazarı itibarı alınca bu defa her şeye had kondu. Kırkta bir zekat dendi. Günde beş vakit namaz dendi. Farzlar söylendi. Cebren 90 sünnetler meşru kılındı. Efendim işte öşür orada vaz edildi. Haç, gine, medine-i münevvere de açık, net söylendi. Orada olmazsa olmaz meselen olmazsa olmazı vaz edildi. Mekke-i Mükerreme de öyle değildi. Ve Evliyaullah genelde Meseleye Mekki mülazayla bakarlar. Onlar mukayyet değil, has değil, umumi ve mutlak olarak emirleri alır, ona göre amel ederler. Onlar ruhsat kullanmazlar. Onlar sınırlar çerçevesi içine girmezler. Allah kulluk gibi bir genişliği kendi takatları ölçüsünde darlığın mahkumu haline getirmezler. Allah'ın büyüklüğü ölçüsünde, kendilerinin küçüklüğü ölçüsünde kulluğu genişçe yaparlar onlar. Bin rekat namaz kılan vardır her gün. 300 yüz rekat kılanın sayısını Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'i üç günde atmeden, la yu'ad ve la insan vardır. Bir gecede iki defa hatmeden uzun gecelerde onların da sayısı çoktur. Bunlar hep mutlakla amel ederler. Ve Muhiddin İbn Arabi fütahat-ı Mekke'ye derken de esasen kapıların aralanması oradadır. Sahabi mesleğine bağlılık içinde İmam Rabbani Hazretleri Mektubatında çok defa fütuhat-ı medeniyedir. Objektif olan odur. Siz neyi almalısınız? İnsanların yüzde 99, belki binde ne yapıyorsa onu almanız lazım. Yani bizim gibi aciz, zayıf, tutarsız, çarçabuk hemen devrilecek insanlar ne kadar götürüyorsa işte o kadar esas olmalı. O güçlü insanların, baş pehlivanların işi o. Meselenin herküllerinin işi o. Bize aşar ol. Şimdi bu açıdan denebilir ki esas şeriat Mekke'de nazil oldu. Medine'de sadece insanların durumlarına göre, zayıflıkları nazar itibar alarak, güçsüzlükleri nazar itibar alarak, orada azına göre, minimumuna göre planlandı yani. O Medine'de inen şeyleri yapan bir insan kurtulur. Öyle beş vakit namazını kılıyorsa, öyle inanıyorsa, zekatını veriyorsa kurtulur o insan. Ama öbürleri meseleyi kurtulmaya bağlamıyorlar. Kendilerinin sıfır olmasına, yaratanın sonsuz olmasına bağlıyorlar. Ve emri mutlak olarak ele alıyorlar. Şimdi Kabe ile böyle bir alakası var. Onun için Medine'de durdu ama hep yüreği iyi Mekke'deydi. Bu bir meselenin. Bir diğer yanı, yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir insanın toprağı nereden alınmışsa oraya gömülür. Herhalde maddeyi asliyesi nereden alınmışsa Belki bu bir anne bir baba vasıtasıyla kromozomlarla taşınabilir yani. Orada oluşur o, o kromozomlar, o genler orada oluşabilir insandaki genler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten annesi mi ne Münevvere'de. Onların asılları da işte o Seyli İrem'de, Sebe'den yani Yemen'de oraları baraj yıkılınca su basmış onlar mi ne vereye göç etmişler. Dolayısıyla Arap'ı müstaribe yani sonradan Araplaşan şeylerden, anne tarafı. Baba tarafı zaten Hz. İsmail gelmiş, Mekke'de yerleşmiş. Efendimiz de böyle bir şey var, iki yanlı bir taraf var. Şimdi Mekke'de viladet buyurmuşlar, Mekke onunla şereflenmiş. Yani Müslümanlıkla Allah Celle Mekke'yi şereflendirmiş. Ama Medine'yi Münevveren de öyle bir teşrife, tebcile, takdire hakkı var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mayesi, aslı, özü bir yönüyle, üsaresi oradan alınmış. Anası da oradan gelmiş. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'ye de aynı zamanda o hakkını veriyor Efendimiz. Onun için orada kılınan bir namaz başka yerlerde kılınan, orada da yani Kabe'in i Malzama'da olduğu gibi başka mescitlerde kılınan yüz namazdan daha faziletli. Bin de olabilir. Hocam, İmam Rabbani benim mesleğim sahabe mesleğidir, buyuruyor. İmam Rabbani için kendi mesleğinin sahabe mesleği olduğunu söylüyor. Objektif olması açısından bir de ümmeti Muhammed'i düşünme yani. Çok mesela üstadta yer yer diyor çok diyor şey yapmayın, sert olmayın çok ağır şey yapmayın, yumuşak davranın, kolay gösterin meseleyi. Yani insanların yapamayacağı şeyler teklif etmeyin. Bu genelde işte o. Ben az söyledim yani. Binde 999'üz. Yani hepimize alakadar eden bir mesele. Kaç insan vardır mutlaka esas almış, mutlak üzerinde yürüyor. Öyleyse bizim hukukumuzun gözetilmesi lazım yani. Ve bunca insanın yürüdüğü bir yolun bu yol değildir falan demek çok suizandır onlar hakkında. Hatta dini beni İslam'da bazı kimseler şeriat böyle çok yumuşak bakmasa bile ruhsatlarla amel ediyorlarsa onların hukuku namına Öyle bir meseleyi, meşru görmeyi bizi şey yapıyor, zorluyor. Ve bu zaviyeden diyorum ki, ben, bu Osmanlılar Hanifi ile amel ediyorlar. Hanifi fıkhında da belli şeylerden yapılan şarap esas memnu. Ama onun dışındaki şeylerden yapılanlar memnu değil deniyor. Ve Seraksî uzun boylu anlatıyor. Fakhruddin Razi de kendine birkaç asır sonra gelmiş, ver yansın ediyor şeyi. Seraksî'e ver yansın ediyor diyor. Sahih hadisler var, falan var, filan var. Şimdi buna binaen, boza gibi diyelim, başka böyle alkollü şeyler, belki tübork türü şeyler, bugün tübork yoktu da, türü şeyler Osmanlı camiası için de içiliyor. Onu müttakiler, veliler yapmıyorlar. Fakat madem din, belli üzümden ve hurmadan yapılan işte, şeyi mahzurlu görüyor esasen, onu esas alıyorlar. Yani küllü müskirin haramun, küllü müskirin hamrın ve küllü hamrin haramun. Bu sıhhatlı bir hadis-i şerif. Fakreddin, Razi, bu bunun gibi hadisler üzerinde daha ziyade duruyor. Şimdi bizim atalarımız, soyumuz hakkında düşünürken o mevzuda biraz müsamahalı düşünmemiz lazım. Yani bir mahmelini onlar bulmuşlardı. Ona binaen öyle yapıyorlardı. Yoksa bile bile onların bir haram ilkişap etmeleri söz konusu değildir. Nitekim çok Müslüman hükümdarlar aynı şeyleri yapıyorlardı. Evet siz de belki çok boza içmişsinizdir. Farkı yok onun yani. Çünkü onda yani bir bardak sekir vermez ama beş tane içtiğiniz zaman siz de evinizin yolunu şaşırırsınız. Hocam, rivayetlerde Hacer-ül Esved'in cennetten getirildiği söyleniyor. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Benim bir şeyim olmaz. Hazis-i Şerif de öyle ifade buyuruluyor Cennetin bir şubesinden yani. Artık orada cennette ne mahiyette bir şeydi. Hani çocukta dünyaya geldiği zaman her tarafı böyle sağa sola bükeceğin şekilde kemikleri bile yumuşaktır, kırdak gibi. Nasıl şekillendirirseniz öyle şekillenir. O da oradan koptuğu zaman farklı bir şeydi belki. Allah Celle yer yeryüzüne bir meteor gibi düşeceği ana kadar tacir etti. Belki zamanla yine Kabe sökülüp yapıldıkça hep kırıldı, sağından solundan kırıldı. Şimdi onu bir şey gümüş muhafaza için almışlar, koruyorlar önü. Çünkü dünyanın değişik yerlerinde Müslüman hükümdarlar ondan bir parça almış, kendi ülkelerine götürmüşler. Edirne'deki Muradiye Camii'nde de vardı, Mihrab'ın yanında hacer Reset'te bir parça vardı. İkinci Murad'ın, Fatih'in babasının yaptırdığı bir camiydi. idi. türbesinin alnında var. Yani hepsi teberrüken ondan bir parça almış, yaptırmışlar. Bu Kabe yıkıldıkça kırılmış, etmiş o da herhalde. Işte o parçaları, marşalar, örtülerinden hepimize geldiği gibi, astarından hepimize geldiği gibi bize saklıyoruz müzelerimizde. O da ihtimal öyle olmuş. Geliş keyfiyetini bilemiyoruz onu. Evet, farklı bir taş gibi. Hatta Efendimiz hususiyet atfediyor ona. Diyor ki yani o aslında beyazdı diyor. Fakat ümmetin günahı siyahlaştırdı onu diyor. Hadis-i şeriflerde ifade buyuruyor fakat bütün bunları bizim bildiğimiz kurallar içinde, fiziki kurallar içinde izah etmem mümkün değil yani. Bunu ancak Allah'ın bildirdiğini bilen bir zat bilebilir. Yani biz bilemeyiz onları, bir şey de söyleyemeyiz.